Ve Kur'an-ı Kerim'i Türkçe yazıyla, Latin yazısıyla <gülüyor> çevrilmiş şeklini okusak acaba bundan sevap alabilir miyiz? Şimdi bakın Celil Bey, Kur'an alfabesi, Arap alfabesiyle Türk alfabesi bire bire örtüşmüyor. Şimdi Arapçada H, H, H harfleri var. Üç tane. Mesela halaka Halaga, Heleke mesela. Şimdi her üçü de e, Türkçe'de he H. Hasan dediğimiz zamanki ha harfiyle yazılıyor. Dolayısıyla e, kelimelerdeki harfler değiştikçe anlamlar da değişir. Mesela göz yerine siz köz deseniz bakın baştaki g ile k'nin çıkışı dilden boğazdan çıkışı aynıdır. Birbirine yakın. Hı hı. Göz köz. Bak g ile k değiştiği için anlam bütünüyle değişiyor. Şimdi gözü göz yerine e, gör deseniz değil mi? O da Z R, bir harf değişmiş oluyor. Anlam bütünlüğüyle değil. Tıpkı bunun gibi. Mesela Vallahu haliku külli şeyin ayet-i kerime. Allah e, her şeyin yaratıcısıdır. Ha boğazdan çıkan noktalısıdır. Hı hı. Tamam mı? Eğer onu yumuşak okursanız, noktasız okursanız, haşa Vallahu haliku külli şeyin derseniz Allah her şeyin trash edicisidir, berberidir anlamı anlamı çıkar. Onun için e, transkribe yapacaksınız. Yani her harfin işte üstüne nokta, altında nokta bilmem ne yapmak suretiyle, e, o transkribeden öğrenince kadar orijinalini öğrenirsiniz. Evet. Dolayısıyla siz transkribeyle yanlış okursanız, o namaz da bozulur, anlam da bozulur. Yani o zaman sevap da demeyiz. Evet. Yani bu, öyle yapacağına, yani Latin e, Türk harfleriyle yazılmış bir Kur'an okuyacağı yerine ezberden bildiği hiç duymadan İhlas Suresini okusun, Felak Suresini okusun, Elham süreceğiz. Suresini okusun bildiği sureleri okusun onlar da Kur'an-ı Kerim'dir, sürekli Kur'an okumuş olur Hı. aynı sevabı alır peki hocam sevap almak diye ben sordum da bir yani sakıncası işte sevap, var mı? hani e, caiz yani değildir tabi ya, anlamına alt üst etiyorsunuz siz. yani Allah yarattığı yerine Allah tıraş diyorsunuz mesela işte her Türkçeden gözleyici ikenek Göz diyorsunuz, gör diyeceğine göz diyorsunuz değil mi? Gel diyeceğine kel diyorsunuz mesela. Yani nasıl böyle size birisi metin gözü getirse bütün kelimelerin harflerini değiştirse ya bu adam ne diyor burada saçma sapan derseniz. Öyle değil evet. mi? Doğru. Yani size bir metin getirse yarım sayfalık. Hı hı. Efendim işte gel kelimesi G'yi kaldırıp kef koysa, K'ye koysa yani. Ondan sonra göz yerine G'yi kaldırıp K'ye koysa okuyacaksınız. Gel diyor kel, <gülüyor> öbür tarafa köy, Allah Allah bu adam ne diyor diye şahsızın bu ne biçim metin dersiniz. Onun gibi bir şey olur yani. Hı -hı. Evet.